Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz. Günaydın Bir Dolap Kitap başladı. Ee, i̇kimizde de resimli kitaplar var bugün. Evet. Benim elimdeki kitabın adı Gürültücü Güven. Ee, Red House Kids'ten yakın zamanda çıktı bu kitap. Ence Morgan tarafından yazılıp resimlenmiş ve Turgay Bayındır tarafından Türkçe'ye çevrilmiş. Ee, gürültücü Güven herhalde adı net ele veriyor zaten. Evet hemen ee... <gülüyor> insanın kafasında bir şey canlanıyor. Evet evet. Güven diye bir e, karakterimiz var. E, gürültücü olan o. E, onun bir de İpek diye bir kardeşi var. Yani kardeş derken o İpek daha büyük ondan. E, ablası var. Ha, doğru sözcüğü bulmak ne zor oldu. <gülüyor> <gülüyor> e, i̇şte e, gürültücü güven kanepelerin tepesinde e, işte hoplayıp zıplarken İpek de ...oturmuş bir koltuğa e, kitabını okuyor. Yabani hayvanlar üzerine bir kitap okuyor. E, güven de tabii meraklı bir yandan. Ne okuyorsun? İşte, e, i̇şte git başımdan güven falan. Hani bir öyle bir itişme var kısa. Ama e, en sonunda işte İpek yabani hayvanlar hakkında bir kitap okuduğunu söyleyince... ...güven de merak ediyor. Yabani hayvan da ne demek diye. E, İpek de artık hani o şey... E, Var ya öyle bir his hani anlatmak istersin <gülüyor> ya yani belli ki o da çok bildiğini paylaşmak kon... istiyor. Bir de o konuyu seviyor belli ki yani. İşte anlatıyor tavşanlar, kuşlar, tilkiler, uğur böcekleri, yusufçuklar işte kurbağalar, geyikler bunlar hep yabani hayvanlar filan diye. <gülüyor> duvarda, Ve duvarda tablolar evet. var değil mi? Her birinin saydığı her hayvanın duvarda bir tablosu var üstelik. Böceklerin ayrı işte kurbağalar var, yusufçuklar var, işte balık. Mesela bu balık bu fotoğraf mı? Evet. Değil mi bu bir fotoğraf? Şu sinek de bir fotoğraf. Mesela evet. duvara konmuş bir sinek var. O da bir fotoğraf. Ee, ondan sonra e, hadi gidip görelim diye güven tabii heyecanlı. Ondan sonra e, İpek de hemen kabul ediyor. Yani çok da yapıcı bir abla yani İpek. İşte kardeşine ayakkabılarını giydiriyor, yanlarına böyle e, şey alıyorlar, yiyecek bir şeyler alıyorlar, kitabı da alıyorlar. Ama İpek diyor ki bak çok sessiz olmalısın ama yani. Hani eğer çıkıp yabani hayvanları göreceksek ses yapmaman lazım. Çünkü onlar gürültüden hoşlanmaz diye anlatıyor. E, güven de merak etme diyor, bir fare kadar sessiz olacağım. Ha. <gülüyor> e, güven de çıkarken tahta kılıcını alıyor. <gülüyor> Ve Yine tabii, bir fikir veriyor. Tabii tabii yani ondan sonra ek, e, koltuğunun altında kitabı sırtında işte e, atıştırmalıkların da olduğu e, çantasıyla sakin sakin yürürken ha ha diye çalılara atlaya sıçraya koşturan e, bir güven söz konusu burada dallara tutum sallanıyor bilmem ne. E tabii yani bu şartlarda pek bir şey görmek mümkün olmuyor yani etrafta şimdi bu sahnelerde. Hep şunu görüyoruz çalılar var çalıların arkasında saklanmış sinmiş pusmuş hayvanlar var hepsi kaçışıyor ya da yani. <gülüyor> Güvenin ağzı da hep açık böyle simsiyah çizili. Evet, her Evet sürekli da. evet e, dipsiz bir kuyu gibi bağırıp <gülüyor> duruyor. E, ondan sonra işte yolda da diyor ki yani tek bir yabani hayvan hep de şikayetleniyor bundan yani. Pek de sürekli tekrar ediyor çünkü sessiz durmuyorsun çünkü çok bağırıyorsun sessiz olacağına söz vermiştin ama yapmıyorsun. Diye. Yani hepsini bunları tane tane anlatıyor. Ee, en sonunda daha yapıcı bir yöntem olduğunu düşündüğü bir e, şey tercih ediyor, bir yöntem tercih ediyor. Ve e, kitaptan e, güveni yabani hayvanların nerelerde bulunabileceğine dair bilgileri okumaya başlıyor. Mesela diyor ki işte tavşanlar yerin altındaki uyuklarda yaşar. Tavşan delikleri nehir kıyılarında ve tarla kenarlarında bulunur diyor. Tabii ki güven hemen işte bir e, şey sağa sola koşturup böyle çıkın dışarı tavşanlar falan diye bağırmaya başlıyor. <Gülüyor> gitti, tavşanlar. Evet. Ee, tabii ki tavşan göremiyor. Kurbağa göremiyor. Biz i̇şte, görüyoruz ama. Ama biz hep görüyoruz. Çünkü hayvanlar sürekli bir yerlere e, saklanmış durumdalar. İşte sincapları da göremiyorlar. Ondan sonra işte kuşları da göremiyorlar. Böcekleri de göremiyorlar. En sonunda güven artık bağır bağır bağır yorgun düşüyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, İpek de hemen e, güveni işte yiyeceklerden veriyor. işte kurabiye, meyve suyu falan neyse. E, yedikten sonra güven kıvrılıp bir de güzel uyuyor oh. üstüne. İşte o zaman... İpek yabani hayvanların tadını çıkartıyor. Çünkü Güven sustuktan sonra bir kere nihayet <gülüyor> sustuktan sonra bütün yabani hayvanlar saklandıkları yerlerden çıkıyorlar sakin sakin. İpek de tabi hiç kıpırdamadan doğrudan şey, hayvanları gözlemle. Doğru hayvan gözlemek... gözleme nasıl evet. yapılır çok net gösteriyor Onu görüyoruz. Ondan sonra işte Güven uyanıyor. <gülüyor> sonra işte akşam olmuş eve dönüyorlar vesaire. O işte yatma hazırlıkları. Yatmış uyumak için hani yataklarına yattıklarında İpek yine kitap okuyor. Güven diyor ki bu sefer ne okuyorsun? Gece Gececi hayvanlar hakkında bir kitap okuyorum bu sefer. Onu merak ediyor Güven. Bu sefer gececi hayvanları e, görmek için dışarı çıkıyorlar. Ve e, tabii yine söz alıyor İpek hani sessiz olacaksın. Güven bu sefer birazcık dayanıyor. Ağzını kapamış. Ağzını edebilirim. kapamış. Ve o zaman işte... E, Yabani hayvanları gördükten sonra o kadar heyecanlanıyor ki onları ne kadar çok sevdiğini bağırarak söylemeye başlıyor. <gülüyor> Bu da tabii <gülüyor> e, hikayenin sonu alıyor. Sonunda kitabın e, güvenden tavsiyeler var. Tavsiyeleri güvenden almamız da çok hoş. Yabani hayvanların nasıl gözlemleneceğine dair bize... Dört maddelik bir liste hazırlamış Güven. Çok sessiz olunla başlıyor. <gülüyor> en azından kendine söylenenleri kavramış Evet evet yani işte Etrafta hoplayıp zıplamayın diyor. Nazik olun diyor. Her zaman yanınızda atıştırmalık bulundurun. Çünkü işte uzun sürer, yorucudur vesaire diye. E, ve maceranın devam edeceğini de öğreniyoruz kitabın sonundan. Yani bir başka bir macera maceradan olacak. maceradan olacakmış. Yine gürültülü bir macera olacakmış. Sahilde geçecekmiş bu sefer. Hmm. Gürültülü bir sahil Hiç macerası yapmaya olacakmış. yapmaya uygun bir yer. Aynen öyle. Ee, şimdi kitap e, yabani hayvanlar size söylüyorum güven sen anla tadında bir <gülüyor> içeriğe sahip. Ee, şeyleri çok e, beğendim önce onu söyleyeyim. Ee, resimleri ve e, hani o anlatım biçimini yani hakikaten tane tane söylüyor resmini gösteriyor. Bir şey düşün yani şimdi Tayga'ya. Ee, nasıl öğ öğreniyor Tayga? İşte resimli kitaplara bakıyor. Küçük o bebekler için hazırlanmış evet. resimleri. Gibi tek tek gibi evet, onların adlarını söylüyor. Aslında bu bir hikaye içinde aynı yöntemi kullanıyor. Evet. Dolayısıyla e, iyi bir öğrenme yöntemi çocuklar için. Yani bunu net olarak gözlemleyebildik en azından biz. Üstelik burada o tablolarda tek tek tanıttığı yabani hayvanları sonraki sayfalarda... Büyük kompozisyonla içinde aray buluyor. Evet, Onu sağlamak için de birazcık daha resimlere dikkati çekmek için de kitabın başına bir küçük not düşmüşler, yani tabela dikmişler bir tane. Sayfalara gizlenmiş uğur böceğini bulabilir misin diye. Bütün sayfalarda gizli bir uğur böceği var. Hı. Böylece resimleri daha ayrıntılı incelemek için, evet. hani bir motivasyon da sağlamış oluyor kitap en baştan itibaren. Böylece işte bu kitabın başında tek tek sayılan resimlere baktığım hayvanları ilerleyen sayfalarda daha büyük kompozisyonlarda bulma şansı. Yani işte onları orada gözlemleme şansı veriyor. Resimlerin bu... <gülüyor> tarzı sana neyi hatırlattı? Hangi kitapları hatırlattı? Hmm, bak şimdi bu, bu tuzaklı bir soru. Neyi hatırlatmış olalım diyeceğim ama. Charlie ve Lola. Aa, Charlie ve Lola evet. Çünkü Doğru söylüyorsun. E, hem illüstrasyon var hem fotoğraf var. Kolej Şu bakışta bildiğin var. Charlie gibi ya. Evet yani eh. burada roller değişmiş. Evet, evet. Büyük olan kardeş. Abla olmuş. Doğru söylüyorsun. Ama şey işte o dokuların kullanılması, kolaj çizimle gerçek... O kadar yoğun değil ama evet. Yani Evet e, evet, evet şimdi e, o şey bana da geçti o his. Evet Charlie ve Lola'yı hatırladım hemen. E, bu iyi bir yöntem. Yani bunu evet. oradan da biliyoruz. Yine kitabı doğrulayan sağlamasını alan daha doğrusu e, bir şey oldu bu da. E, resimlerdeki sevimlilik ise ayrı bir konu. Ee, değil mi mesela işte sırtını dayamış ense yapan kurba <gülüyor> görseli ya da baykuşun şu hani e, me, evet bakışlar. şey bakışı e, bezgin bakışı tilkinin aç gözlü tavşanlara yani tilki duvarda bir tablonun içinde asılı ondan daha yukarıdaki bir tabloda tavşanlar asılı tilki oradan onlara inanılmaz aç böyle iştahlı gözlerle bakıyor <gülüyor> evet yalana yalana, evet, yalana, yalana. yalana. Ee, yani kitabın e, Bizim için aslında sağladığı en önemli şeylerden biri de doğrudan bahçeye çıkıp hı hı. işte ya da fırsat varsa bir ormana gidip, bir deniz kenarına gidip, bir yere gidip bu kitapta söylenen şeyi aynen yapmayı öneriyor olması. Bu bizim için iyi bir fırsat diye düşünüyorum. Böylece çocuklarla doğa arasında, vahşi yaşam arasında doğrudan bir iletişim kurmak için çok iyi bir kanal açıyor kitap. Bugün Dünya'lı Dergi'nin yeni sayısı çıktı. Ya evet. <gülüyor> orman canlıdır diye bir dosya Yaptık var evet. bu sayıda. Orada orman banyosu diye bir şeyden Aa, bahsediliyor. Evet, Çok... İyi geldi aklına. Evet yani şimdi sen dışarıya çıkıp Shinrin bakalım. Shinrin yoku. Shinrin yoku. Japonların yaptığı bir etkinlik bu. Gürültücü güveni okuyup sonra çıkıp orman banyosu yapabilir ee, yani aileler. gürültücü bir güveniniz varsa bilmiyorum yapabilir deneyebilirsiniz ama, ama işte ormanda çıkıp sessiz bir etkinlik bu sadece evet. ormanın seslerine dinleyerek evet. E, evet, ormanı or hissederek işte yaptığım bir tür aktivite ama yani bu kitabın üstüne çocuklara böyle bir şey yani ormana gitmek zorunda da değiller yani ya park parka olur, gidip de böyle sokaktaki bir ağaçlar yapabilirler. da olur evet. yani çok keyifli bir etkinlik. Evet evet güzel geldi aklına iyi oldu. Bu da kitabı tamamlayan etkinlik önerimiz oldu böylece dünyalı dergiden. Ee, bu kitabı armağan etmek istiyoruz. Tamam. Ee, bu yayının bant kaydını bir dolapkitap.com'da yayınlayacağız pazartesi günü ve o sayfaya yorum bırakanlardan birine çekilişte bu kitabı armağan evet, edeceğiz. Gürültücü güven Angie Morgan yazıp resimlemiş Red House Kids'den çıktı kitabın adını da tekrarlamış evet. olalım. Ee, müzik, arası. müzik arası verelim. Ee, yarın e, ünlü çocuk kitapları yazarı çizeri Dr. Süs'ün doğum günü. Hı. O yüzden onun kitaplarından The Lorax kitabından uyarlanmış filmden bir şarkı çalalım dedik. Ee, neydi? <gülüyor> Şarkının adını unuttum bir saniye hemen notlarıma bakıyorum. Bulamıyorsun. <gülüyor> Dinliyoruz sonra tekrar buradayız. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. Ee, yine bir resimli kitapla devam ediyoruz. Bu bir e, serinin bir parçası. Babam Neden Burada Değil. TÜBİTAK yayınlarından, e, TÜBİTAK popüler bilim kitaplarından çıktı. 3 e, yaş ve üzeri için önerilmiş bir kitap bu. Heidi ve Daniel Howard tarafından yazılmış ve resimlenmiş. Ee, kitabın kahramanı bir ayı yavrusu ee, dört kitaplık bir seri bu ve e, diğerlerinde de yine ayının yaşamında e, karşılaştığı problemler üzerine e, hikayeler yazılmış babam neden burada değil babam her gün ne, nereye gidiyor alt başlığıyla e, kendini birazcık hmm. anlatıyor aslında e, ayıcık Sabah uyanıyor işte çok güzel bir rüya görmüş çok heyecanlı hemen babasıyla paylaşmak istiyor rüyasında babası da var onu anlatmak istiyor heyecanla çıkıyor mağaraya bir bakıyor mağaranın dışına da bakıyor babası yok hatta Hı -hı. şöyle diyor her zamanki gibi babası yine yoktu. Hı -hı. Babası ee, büyük bir şirkette ITC olarak mı çalışıyor? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Annesi işte az önce gitti diyor. Küçük ayı işte çıkıp koşuyor peşinden ama uzaklaşmış bile babası. Ertesi sabah yine aynı şey oluyor. İşte kalkıyor, babası çıkmış ama bu sefer kararlı babasını izlemeye karar veriyor. Yani her gün nereye gidiyor bu Hı -hı. ayı baba? E, sessizce işte peşine takılıyor. Babası işte vadi boyunca yürüyor. Bu arada o ayıların yaşadığı coğrafyayı görüyoruz. Evet. Ağır ağır ilerliyor. Ufaklıkta arkasından işte ağaçların arkasına saklanarak, tepelerin ardına gizlenerek. <gülüyor> Sürekli ama bir yana kafayı çıkararak. <gülüyor> evet. İlerliyor. İşte, işte baba ayı zirveyi tırmanıyor. Zirveden aşağıya iniyor ve bir şelalenin olduğu bir yere geliyor nehir kıyısına. Çok hızlı akan bir su var. Hı -hı. Ve suda balıklar sıçraya sıçraya ilerliyorlar. Somon. Muhtemelen somon çünkü akıntıya karşı hı hı. yukarıya doğru giden bir grup büyük balık var. Küçük ayı böyle midesi guruldamaya başlıyor, hı. çok acıkmış ve babasını izlemeye başlıyor. Babası nehre giriyor ve çok hızlı, hı hı. şimşek gibi işte bir oraya bir buraya sıçrayarak balıkları avlamaya başlıyor. İşte avladıklarını pençesiyle nehir kıyısına fırlatıyor. Küçük ayı da büyüleniyor resmen onu böyle. Hı hı. Görünce, sonra Baba Ayı bir, bir sürü balık yakalayınca oturuyor artık dinlenme vakti gelmiş. Bir balık alıp, neden bana katılmıyorsun küçük ayı? diyor. <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> küçük ayı da şaşırıyor benim burada olduğumu nereden biliyordun diye. Bu ormandaki sesleri çok iyi tanırım ben diyor. Yani yola çıktığımız anda ayağın altında kırılan dal parçasından. Anlamıştım diyor ve benim nereye gittiğimi çok merak ettiğin içindi diyor. Beni izlemenin izin verdim diyor. Ama hiç o, o, yol boyunca o küçük ayının da aslında keşif yaptığını düşünürsek o keşif heyecanını da bölmeden oraya kadar sabırla beklemiş. Ee, sonradan işte ona gün boyunca neler yaptığını anlat işte. Yani ben geliyorum ve burada Hı -hı. avlanıyorum çünkü sizin için yiyecek bulmam gerekiyor diyor. Evet. Balıklar işte sonra küçük ayıya da nasıl balık avlaması gerektiğini öğretiyor diyor. Hmm. Deneyim paylaştı. Ee, küçük ayı ben senin kadar büyük ve güçlü değilim ki diyor. O da diyor ki bunu yapmak için büyük ve güçlü olman gerekmiyor. Yani hiç kıpırdamadan durursan yeterince beklersen sen de yapabilirsin diyor. Gerçekten de. Küçük ayı da ilk defa ilk balığını avlamış oluyor böylece. Sonra oyun oynuyorlar. Ormanda işte başka yabani meyveler, işte bal, hmm. nereden ne bulunur onları da öğreniyor. Ve akşam olduğunda eve dönüş vakti geliyor. Çok güzel bir gün geçmiş ama küçük ayı birazcık mutsuz oluyor. Çünkü babasıyla bütün bir günü geçirdi ve... E, Tekrar hani eski eski yaşantısına düzene dönecek, eski düzene döneceği için ee, ama işte babası da diyor ki ben gidiyorum ama bak buradayım kalbini hmm. gösteriyor ve duygusal olanlar <gülüyor> ee, ve işte neden bunu yapması gerektiğini bir kere daha anlattıktan sonra bir yandan konuşarak işte evlerine dönüyorlar ve e, kitap arkasındaki etkinlik önerileriyle birlikte tamamlanıyor. Ee, yani kitap böyle şey hissi verdi bana. Sanki yetişkinlere çocuklarınızı kendinizden o kadar da uzak tutmayın. Bırakın hayatınıza şahit olsun. Hani yetişkinlere yazılmış hissi verdi birden yine bana. <gülüyor> yani şey öyle de bakılabilir. Çocuklara da yazın. Çünkü birçok çocuk bunu yaşıyor. Her gün anne babaları bir yere gidiyor ve ...onların orada ayrı bir hayatı var aslında... ...çocuklar bunun dışında kalıyorlar. Yani son günlerde bunu ben de yaşıyorum birazcık... ...hani sürekli evden hani dış, gidiyorum ve Tayga'yı özellikle çok özlüyorum gittiğim evet. zaman... ...muhtemelen Tayga'da da böyle alıştığının dışında bir durum. Evet... Mesela yani... böyle kişisel bir şeye gir vermiş oldun <gülüyor> birinden. Duygu <anlar. gülüyor> evet. ee, Yani bunun üstüne konuşulabilir. Ee, çocuklara yani çocuklarla bu konuşulabilecek bir konu her konu olduğu gibi. Ee, çocukları alıp keşke herkes işine götürebilse zaman zaman böylece e, <gülüyor> oradaki deneyimleri evet. paylaşabilir. Burada e, yani. Burada işe gitme konusu var ama doğayla ilgili de bu kitap özelinde ha, evet. büyük bir doğadaki faaliyet üzerine, gözlem doğa gözlemi üzerine de bir şeyler var. Benim kafama en çok takılan şeylerden ise şu. Şimdi ayı yavruları her zaman herkese çok sevimli geliyor. Evet. Yani onda bir şüphe yok. Yani çok da sevimli çiziliyorlar. Ee, bu kitapta da çok sevimliler. Evet, tombik tombik. Tombik tombik. Evet. Hani bunu bu şekilde öğrendiğimiz zaman ve doğada bir ayı yavrusuyla karşılaşırsak eğer kendimizi tutabilecek miyiz? Ama ayı yavrusuyla karşılaşırsak bir şey olmaz herhalde. Önemli olan annesiyle babasının Ama yavru or oraya gelmemiş. İşte yavru oradaysa sanki onlar da oralarda bir yerdedir. Yani hani <gülüyor> bu bilgi seni de biraz tedirgin etmiyor mu? Yani doğada bir ayıyla karşılaşmayacağım umuyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet, yani bu konuda da çok hikayeler var bu arada. Evet. Ee, yani burada kitaplarda anlat. Yani bu konuda aslında kitapların eleştirildiği yanlardan biri de özellikle bu e, hayvan severler, hayvan hakları savunucuları tarafından işte e, çok söylenen şeylerden bir tanesi. Hayvanları bu şekilde anlatarak, yani e, antrop, insansılaştıtırarak uh -huh. e, aslında doğa algısını çarpıtıp. Hı hı. herkes için çocuk özellikle çocuklar için doğalgısın çarpıtıp başka bir e, kanaatin oluşmasına neden olduğunu söyleyen e, bazı görüşler var Bilmem ben de tam diyecektim ki bu kitapta e, bu doğal ortam çok güzel betimleniyor ve e, bu doğala daha yakın tabi ama hani başka hikayelerde var ya tamamen neydi tombik fil mavi fil Tomik neydi bisiklete binmeyi öğreniyor evet. mesela hani sirk çağrışım bile var yani işte gibi. nasıl baktığına bağlı. Ben hiç öyle ben o savunmayı çok anlayamıyorum. Yani bana bambaşka şeyler çağrıştırıyor öyle kitaplar. Yani e, orada yaratılan karakterlerin sevimli ya da sempatik olması e, çocukların da o hikayeyi ve öyküyü benimsemesine ve öyküde anlatılanlara daha çok odaklanmasına yardım ediyormuş gibi geliyor bana. E, yani burada da ayı çok sevimli ama sonuçta ee, resimler de çok güzel yani, sulu boya kuru boya karışık galiba çalışılmış ee, ama bir sürü hayvan bir sürü bitki e, doğal yaşamda neyin nasıl olduğuna doğala dair... çok yakın gösteriliyor evet. Evet. Yani, yani işte çalıların yani. dibinde bir fare yuvası var mesela toprağın Hı -hı. içinde bir yandan onu görüyoruz uzakta anne ayı o mağaranın içinde Hı -hı. korunaklı alanında görüyoruz ee, işte dağ ortamı nehir kıyısı o somon balıklarının Hareketi yani bu doğadaki en önemli göçlerden biridir bu ve şu burada bir sahnede o balıkların yukarıya doğru zıpladığı an. Yani bununla ilgili bir fikir de veriyor evet zaten. Evet yani açıp bunun gerçek videosunu da izlettirebilirsin bunun bu üstüne. Bu aslında birazcık o zaman yine konu gelip şuna dayanıyor. Aslında yani çocuklara bu hikayeyi anlatabiliriz elbette ve anlatıp orada bırakırsak ortaya çıkacak etkiyle Evet. Orada bırakmayıp biraz üstüne giderek çocuğun değil yani konunun üstüne giderek hı hı. konuyu açarak sorularını e, yanıtlayarak çocuğun ya da çocuğa sorular sorarak ilgisini çekecek biçimde eğer yol alacak olursak evet. o zaman bambaşka bir dünya açıyor. Evet. Yine aslında aynı yere gelip dayanıyoruz. Yani kitabın sonunda etkinlikler kısmında zaten şöyle başlıyor. Hı. Kapaktaki resme bakıp başlığı okuyarak e, çocukların bu kitaptan e, ne anladığını sorabilirsiniz diyor. Yani başlıktan hı hı. işte babam neden burada değil her gün nereye gidiyor yani o işe gitme kısmı tamam bizim günlük yaşantımızla özdeşleştirebileceğimiz kısım. Ee, daha sonra işte çocukların anne babaların meslekleri hakkında konuşabilirsiniz diyor. Sonra e, bir harita var hı hı. ayıların yaşadığı yeri e, konuşabilirsin işte kanada nerede kış mevsimi ayın neden kürklüdür konuşabilirsin. E, işte oradaki iklimde neler olur ayı Hı. işte kış uykusu falan. Yani falan, bütün bir bu sürü sağlayacak malzemeyi de veriyor. Bir yol açacak ufak e, konu başlıkları var. E, bu Bunları bir kullanmak artık evet. Yani. Evet. Bu bir seri demiştim. Seri'deki diğer kitapların başlıklarını da söyleyeyim. Her zaman her istediğimiz olmaz. E, yaşlı ayılar ağaca tırmanamaz. yaşla gelen bilgeliğin Hı. öyküsü demiş. Annem beni hala eskisi gibi seviyor mu? Alt başlık bir kardeşim olacak. Yani işte kardeşi olan çocuğun Hı -hı. yaşadıkları işte yaşlılarla Yaşlı, evet. karşılaşan bir çocuğun işte e, soruları evet. ya da işte onu yaşadığı durumlar gibi e, konu başlıkları seçilmiş TÜBİTAK'tan çıkan Babam neden burada değil e, Haydi ve Daniel Howard tarafından yazılıp resimlerde serinin geri kalanı da öyle Evet bu hafta bu kadar. Evet. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesuranla Banu Aksoy ve Yıldray Karagiye.